մեր հարաբերությունները գնալով ավելի լավանան եւ Biz çok memnunuz bugün burada olmaktan ötürü ve bu e, ortamı sağladığınızdan ötürü size teşekkür borçlu hissediyoruz kendimizi. Bunları çok olumlu gelişmeler olarak telakki ediyoruz. Kültürlerimizin daha yakınlaşmasına, birbirlerini daha iyi anlamasına çok uygun vesileler olarak görüyoruz. Ve inanıyoruz ki sanatla başlayan bu ilişki başka boyutlarda da politik, ekonomik, kültürel boyutlarda da kendi gelişmelerini gösterecektir ve bu herkesin yararına olacaktır. Ee, çok güzel şeyler söyledi bize. Ee, kesinlikle aynı direklere ben de katılıyorum ve ee, bizim en azından belli çevreler açısından hiçbir geçmişte de hiçbir problemimiz yoktu e, bugün de yok zannediyorum dostluklarımız sevgimiz birbirimize her geçen gün artacaktır şimdi e, isterseniz e, sevgili Badalya'nın hayatına kendi hikayesine geçmeden ilk şarkımızı e, dinleyelim fakat bilgimiz var mı ilk şarkımızla ilgili ara chin yekyanatsa hey hokijan hey hokijan da mer yerkerits'e vorë grele aram merangulyan mer ansambli rëgavare 60-7 tvin cartsem menk nkarahanetsin televizion mi hamerk vorë kapvats'er sayatnovayi mer hancaregh kusani kyanghi yev gorsnayuchan un yerkeri Ay Gerki Hamar iki aşığın ercucian yerkerits mekne. Hey Hokijan 1967 yılında Aram Beran Gülyan tarafından yapılmış bir bestedir. Bu bir televizyon yapımı için tasarlanmıştı. Sayat Novanın yaşamını anlatan bir televizyon yapımında iki aşığın atışmasıydı. Evet, Büyük Halk Ozanı Sayat Novanın yaşamını anlatan bir televizyon yapımı için tasarlanmıştı ve 67 yılında Aram Beran Gülyan tarafından bestelenmişti bu parça. Hey Hokijan. cia ti parleres tu Let's go. Evet şimdi e, sözü fazla dolan, döndürüp dolaştırmadan isterseniz sözü Sevgili Badanayla verelim tekrar ve e, çok ayrıntıya girmeden bize hayat hikayesini anlatsın. Uygun bir de masin yes İran'a hayim. Bayç şad poğur mikanımsa kanım մես թերապոխեցին այսինքն գնացին ավել ճիշտ Իրաք Բագդադ իմ մանկությունը doğdum bir İran Ermenisiyim fakat çok küçük yaşta yaşta bile değil birkaç aylıkken babamın hastalığı sonucunda Irak'a göç ettik çocukluğum Bağdat'ta geçti Եվ այնտեղ իհարկե սովորել եմ հայկական դպրոցներում Yev 70 lezunere. İnşor debrottom ansnımaying. Heto karasun vestevinel hayastanem gazel. Sovorelim konservatuarun. Yev darselim cürtdengan yerkeri yerkici. İlk eğitimim esnasında zaten müziğe karşı ilgin büyüktü. O zaman da müzik eğitimi gördüm ve 1900 36 yılında tekrar İran'a gittim. Ta 46 yılına kadar İran'da kaldım. 46 yılında Ermenistan'a döndüm. Ermenistan'a yerleştim. Ve orada halk müziği sanatçısı olarak çalışmaya başladım. Laf, şarjına gel. Aşkın, öyle değil. Aveli berç vahankırvanları masin. Ha. Uramın... <gülüyor> Yegelem aşkali bollormar çamak nerum, hamel nerofu. Dünyanın bütün ana karalarını gezdim. Konserler vermek üzere bütün kıtaları hayır, gezdim. Evet, hima Dasavandumem Yerevanı Komitasianvan Konservatuaruyum jorthakan yerkeli başnum. Şu anda Yerevan'daki Gomidas Konservatuarında halk türküleri kısmında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Açkan karogem asel. Yev arachin ankam hajoghvets mez Galistanbul vori hamar Galenk yev Karavar Uçana, İşhan Uçana, Hay Hamankin, Boron Kravireçin, e, Hamerkner Unenalı, İrenç Yerkçakınbi, Hensi Hayat Nova'yı Anvan Yerkçakınbi, Etmiyasi. Özet Hayat Hikayemi anlatırken, Burada sınırlandım tabi, Ama bir daha fırsattan istifade edip, Şuna eklemek istiyorum, Bu ortamlar için ben çok teşekkür ederim, Çok mutluyum bu ortamlardan ötürü, Şurada bulunmaktan, İstanbul'da konser vermekten, e, Çok mutluyum, Buna imkan sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederim. Bizi buraya davet eden Sayat Nova Korusuna çok teşekkür ederim. Evet, e, hikayemize isterseniz fazla laf sokmadan devam edelim kaldığımız yerden. Ayıb bazalıan hima Tugartsen Mercik'at деген Hayastani Vortex Sovrumen vetsi ot yere Ermenistan'da çok sayıda müzik okulu var. Küçük çocukların 6-7 yaşından itibaren devam edebilecekleri eğitim alabilecekleri müzik eğitimi alabilecekleri çok sayıda okul kurum var. Sovrumen yev mer mer çortakana yev klasik arvesti baneri, seksagorsu <gülüyor> çimleri. Hem e, folkloru, ulusal müziği, halk müziğini, hem de çağdaş müziği, klasik müziği aynı zamanda öğrenmeleri mümkün bu okullarda. Gantjugar vorong iskapes unen yerishkand brossner. Vurtev deşvar e jugarum. Bas kanivar şat impes şnorhali yere kan, Stipat Hatta hatta Azerbaycan'ın birkaç köyünde, bazı köylerinde dahi bu müzik okulları açılmıştır şu anda. Ne mutlu derse Türkiye mi, ülkemizin başına. Bu batı et şerjan neredi? Kan nev şerça şerç kentronler nere? ait nahangi mayra kahak. Asenk Aşınk artaştı, aşınk aştırak, vur, şırjani, gül havu kan, ayet kalknerim, yani unenk şat rascali yarasıkan, vurştı mı yan yarasıkan, alt tadırak kan, kınberel, ink nagraz kınber unenk vurunk bu köylere kadar uzanan okulların dışında daha büyük merkezlerde ise daha teşkilatlanmış okullarımız var. Bu okullar sadece müzikal demek de yetersiz kalıyor belki. Çünkü işin içine tiyatroyu da katmak gerekiyor. Tiyatro eğitimi de veren kurumlar bunlar. Bütün halk sazları enstrümanlarının bütün halk enstrümanlarının eğitildiği, kullanıldığı, öğretildiği kurumlar. Bunlar tabii daha büyük şehirlerde biraz daha teşkilatlı olarak kurulabilmiş şehir. Evet. E, kendisi bu okullarla bir ilişki içinde oldu mu? Yani kendisi e, bu okullardan mı yetişti bir noktadan sonra yoksa e, özellikle folklor e, folklorun bugün Ermenistan'daki durumunu anlatmak için mi okulları aktarıyor bize? tugart yok <gülüyor> brosnerü meçtas diyerek bezsak abatevoç barzabes sabahus hayastani yaraştagan hamayna badgerü patsadırıla amare vurgü patsadırıga Ayo, es başa turum, Hayastan'ım inç kam gagarvestakan himlark nerkan. Bur aslın bolur şırskentrolnler ya bolur es baş mezgüveri unin aydirastakan. Asin zar ketervat şart yirastakan, yev tadirakan aşkayın. Hatta pes nekarşakanu pari. Evet, ben özellikle şu anda Ermenistan'daki müzik okullarının genel panoramasını çizmek içindi bu açıklamaları yaptım. <gülüyor> Իսկ Երևանում ունենք մեխանի երաժշտական ուսումնարաններ, այսին կոլեջներ, կոլեջների ճափով 4 տարի գնում են սովորում են եւ մեժ ժորթական գործիքները եւ դաշնամուր ee, bu tür müzik okullarının konservatuvardan önceki en büyük basamağı müzik enstitüleri. Bu müzik enstitülerinde 4 yıllık müzik eğitimi yapılıyor. Buradan mezun olanlar ki e, Gomidas Konservatuvarında daha yüksek müzik eğitimi yapma imkanına sahip buluyorlar. Araç ben Komitası anvan Konservatuvarı'ın jurtakan bazin chuneyink. Ay 15 tariy e vor <gülüyor> stegtselenk ait bazina hima menk şatlav ırvat azargataat yer aşta kangortikvra kataoh Usanaer yev yer içinirgan 15 yıl öncesine kadar gomidas konservatuarında Halk müziği bölümü yoktu son 15 yılın hediyesi bu bize ve o 15 yıldan beri biz onun çok nimetlerini gördük ee, Halk müziği bölümü kurulduktan sonra bu konuda çok daha iyi hazırlanmış şarkıcılarımız müzisyenlerimiz oldu Merpetü tüne hayastani. Yev Sovyet akansızcanım, yev hima. Metuşadırucu ne darsnım? Arvesti bulur bana gavarnedi handeb. İranz veraber mümkün suçtalis vur. Mer şavurte, aveli zarkana, aveli metavur. Gitzov yev arvesti Gitzov zargatas martiklinen. Vur ne vur şavurte? Ne din eee barikamutyun e berum. Mshaguyt'i mičotsov Sovyetler Birliği döneminde de, son 5 yıllık bağımsız Ermenistan sürecinde de devlet yetkilileri hep sanata, kültüre büyük önem verdiler. Eğitim kurumları o yüzden bu kadar gelişmiş oldu. Ve bundaki yaklaşımları da bence çok doğruydu. Çünkü gene tekrar ediyorum, kültür insanlar arasındaki tüm iletişimi sağlayan birincil faktördür. Evet. Kesinlikle ayrıca biliyoruz ki zaten konservatuvarda halk müziği kurulmadan önce de e, Ermenistan'da çok zengin bir köy müziği, zengin bir halk müziği geleneği vardı ve e, özellikle Batı'nın Batı Avrupa'nın aksine halk müziği çok iyi korunmuştur diye düşünüyorum. Ciştisi Mekke horik bu konservatuar belen araç alıp Hayastani meç, jo çoğurttakan yaraştuttuğunuz şart mens avant tutuyor mu onu hiç? Hadga beş aşuk akan yaraştuttuğunu, yep hagarak arab mı diye anıttık ne run? Hayastani meç avant tutuyoru şartla bahbamba zıga xoring. Şart çiştte. Her sefer. Şart անկախ նրանից մեր ազգը մեր ժողովուրդը որ երկրում ունзеլ ապրել, որ երկրում կամ ապրում է իսկապես պահել պահպանել է իր ազգային արվեստը, երկը, ծառը, նվակը, այդ բոլորը պահպանել են, բայց մենք ունենք բացի ժողովրդականից ունենք օպերա, ունենք սիմֆոնիկ։ Daşnakharner solistler, çutakharner vur hamaskarayın asparızum, arvestov aprumenk. Bu söylediğinize yürekten katılıyorum. Gerçekten Ermenistan'da halk müziği çok özenle korunan, geliştirilen, çağdaşlaştırılabilen bir tür. Fakat e, Ermenistan'ın müzik dağarcığında çağdaş müziğin, polifonik müziğin, operanın, senfonik müziğin çok büyük yeri var. Yerevan şehrinde beş tane senfonik orkestramız var. Ve sayısız virtüözlerimiz var. Dünya çapında başarılı sayılabilecek piyanistlerimiz, kemancılarımız var. Ve e, müzik dendiği zaman biz bunu genel bir kültür olarak algılıyoruz klasik muziyada çok büyük önem şey veriliyor Ermenistan'da. Vezdrantsits 1-i İm Daşnakahrne vor <gülüyor> parone kompozitori ine Alexander ve ink'le şat gigetik merjvorhtakan yerkere qaroganumey dashnavorel aranc jorhtakan gorcikneri hends yerkere şat çaşakov ait dashnavorumneri vora bu videozlerden bahsederken hemen anımsadığım bir isim benim konserlerimde de bana eşlik eden piyanist Natelli Acımyan zaten e, konserime gelirseniz kendisini evet, daha tanıyacaksınız Natalya Acemyan bir kompozitör eşi kendisi de aynı zamanda ve uzun yıllar konservatuvarda öğretim üyesi olarak çalışan bir piyanist. Ee, çok başarılı yorumlar var. Klasik müzik eğitimi almasına rağmen halk müziği armonizasyonlarını büyük bir kolaylıkla yapıyor. Ee, orkestraya gerek olmadan piyano eşliğiyle de e, geleneksel halk müziği parçalarını icra edebiliyorum. Evet şarkımızı dinleyelim isterseniz ondan sonra da ben konserlerle ilgili ayrıntı, biraz bilgi vereyim. Ee, şarkımızla ilgili bilgi hatırlıyor musunuz? Şimdi sırada gelen yani şarkı e, veya sonra konuşalım şarkımızı dinleyelim, tamam. sonra şarkıyı anlatalım insanlar. O zaman uzmem ne var? <gülüyor> I'm besangis, ans numesim tan moto min ciesuri, tan erumis On one Dinledik şarkıyı, e, şarkı dinledik san ediyorum şarkıyı ben biz kendisinden dinleyelim şarkıyla ilgili düşün, düşündüklerini. Patsal Türk'ün de bir <gülüyor> şarkı var. Ay yerki hoşgör grile mer şat dağında var şat mücevhis karınasal hançarır Silva kaputi yana bana steak suhi iskirasçına haçatur avedisyanın haçatur avedisyanı mer şortagan yerkiri naş şat love Müşhukumları anum meyjorta kan yerkedi. Bacı dranit onu ir sepagan yerkere. Bunun için me gençimalı seting koçumu asumente moratiles. Sa mod mer norağın voci yerkenden. Tepebmen hiç hanumel uneslenek romansner. Bacı aveli azgaýnen. Aveli motigen mer yerkerin meyjorta kan yerkerin. Bacı aveli klasik aveli daskan. Khachatur Avetisian-ը մեր ամենատաղանդավոր երկհաններից մեկն է, parçası Sözleri Silva e, Gabudikyan'a ait. Silva Gabudikyan, Ermenistan'ın en büyük ozanlarından, en büyük şairlerinden biri. Hı. Müziğini besteleyen ise yine büyük kompozitör Haçadur Abedisyen. Haçadur Abedisyen sayısız türkü derlemeleriyle başladığı çalışmalarında birçok özgün bestede vermiştir. Bu özgün bestelerinden biriydi şimdi dinlediğimiz. Evet. Gerçi Ermeni müzik tarihcığında romansların hep yeri olmuştur ama Haçadur Abedisyen ve onun e, benzeri bazıları Bizim folklor temalarımıza çok uygun, çok yakın romans besteleri yapmışlardır. Benim büyük dostum Kaçadur Avedisyen, en yakın arkadaşlarımdan birisi. Ve dinlediğimiz Asumente onun bestelerinden biriydi. Şimdi hemen o zaman e, bilgilerimizi e, hatırlatalım dostlarımıza. E, yarın gece, yani Perşembe akşamı ve Cuma akşamı e, İstanbul'da faaliyet gösteren e, ve halk müziği konusunda... ...tek diyebileceğimiz koro olan Sayotnova korosunun e, Hacadur Avedisyan eserlerine ayrılmış, o, ona atfen yapılmış bir evet. iki konseri var. Perşembe ve Cuma geceleri, Maçka Madem G amfisinde meraklı dostlara e, duyururuz. Ayrıca salı gecesi yani 16 Nisan salı gecesi de e, sesini duyurmaya çalıştığım sizlere sesini duyurduğum sevgili Ohannes Badalyan'ın solo konseri var. Ee, zannediyorum biraz önce anlattığımız piyanist ee, arkadaşımız da kendisine eşlik edecek. Ee, ayrıca kanuncu dostlarımız var yine iki tane. Ee, i̇lgilenen dostlara şimdiden önemli hatırlatacağım ben ee, ve e, avedisyon konusu geçmişken bu hatırlatmayı e, sakın unutmasın ilgi gösteren arkadaşlar. Şimdi ben şunu rica edeceğim çok kısa olarak e, insanın kendisini anlatması zor ama e, Ermeni Ermenistan'da kendisine dair e, neler söylenmiş ya da kendisi kendisini nasıl anlatır çok kısaca çünkü ancak herhalde biraz sonra bir şarkı çalabileceğiz İşte böyle zamanla yarışmak durumunda kaldığımız zaman böyle oluyor biraz şahat hamarot gerbop harsınel güzemte teyev martus inksink badmelo tijvare kidem ait panı şahat hamarot noren harsınel güzemte hayastani meç inç etser hampabı, inç etser vaylat jovur martik ses amar İnce argısın, ince pes Çünkü biraz kendisi belki açlık gönüllü kendisini daha az anlattı. Biz kendisini dinleyelim. Nah, nah sem, nahkind yer yerker Yev uni, konsertler uni kanoni hamar gırvat. İs kanona Aynı birisi şey gorti kevur, yev mesmut, yev Türkiye'yi, yev Arap akan yaparlarım, şat hacağ, hanchuman, radyonerov, rşali gorti ke. Ay hamar, yev inçüçe düdükneri hamar, yev müz kemançayı hamar, şat e, gorti hamar, solo nere girel, koncert nere girel. Kaçalıra konusunda eksik bir şey söyleme kaygısını hep taşıyorum. O yüzden de demin söylediklerimi biraz daha tamamlamak istiyorum. Kaçalıra Avdeşyan abidisyen... Sadece şarkı bestecisi değil Şarkılar bestelemiş bir kompozitör değil Onun koral eserleri de var Ama onun ötesinde evet. özellikle ilgi odağı Kanun Kanun bildiğiniz gibi Türkiye'de de Orta Doğu'da da Arap ülkelerinde de İran'da da büyük kabul gören Büyük beğeni gören bir enstrüman evet. Ermenistan'da da kanun üzerine çok büyük Çalışmaları olan bir isim Kaçadur Abidishan kanun koncertoları beslemiş Tabi duduklar içinde yaptığı Besteler var kamança için yaptığı besteleri de var ama tar için tar için evet kanun çok büyük bir yer tutuyor çalışmalarında ha. bunu da hemen eklemek istedim. mezmut kanunu miayn ağçıklerden nevakun, tğaner için nevakun. Ve bizde bir yaygın alışkanlık var. Kanun genellikle kızların tercih ettiği bir enstrüman. Erkekler hiç kanun çalmazlar. Garza ise ortaya şat lirikakan görçik e, aveli harmare ağçıklerin. Belki de çok lirik bir enstrüman olduğu içindir bu yaklaşım. Arp da öyledir ya, biraz klasik müzikte. Hmm. Arp meraklısı. Ay, arf ay, arfayı. Evet, Lengaray. evet. Ayı, evet, evet, evet. Şimdi, haçört harçı. Merşat hargeli Muhammed Ketenceoğlu'nun var. İndi sav, inç, yes. Hınar'a var, çünkü ne masin? Merşat, televizyon. Hamel, nere çenk karvanın mez moddesine? Şat, kiç martik unin վոճը 안տեննա ունին մոդիկ թուրքական սահմանին որ կարողանում են ասենք բռնել որոշ համերկներ ես ցաում եմ որ իրենց հրաշալի երկիչներին չեմ կարողանում հաջողել այստեղ է որ մի քանի şad gieğeçik en növagakçum yergkişnerin, aranç hankarelu yergkişnerin. Yav, uzuğumem asel, yes Hayaastanim eki, Haya Ziyoğurtim eki, unim aynı hampavı, inç, yor aselik, zeyr lav yergkişneri. Aydın pez ince el, anıtunum en, aydın pez Ben üzüntü ile şunu söylemek durumundayım. Ne yazık ki biz Ermenistan'da Türk televizyonlarını gerektiği kadar net izleyemiyoruz. Sadece büyük antenleri olan bazı insanlar izleyebiliyorlar. Ben pek izleyebilenlerden değilim. Ama İstanbul'da bulunduğum şu günler zarfında birkaç akşam özellikle oteldeyken televizyon izleme imkanım oldu. Ve gördüm ki çok güzel sanatçılarınız var. Ve onlara eşlik eden çok kıymetli de müzisyenler. Hı hı. O müzisyenler çok dengeli enstrümanlarını kullanıyorlar. Asla şarkıcının önüne geçmiyorlar. Çok beğendim onları. Ermenistan'da benim yaşadığım ortam için, yani benim halk içindeki yerim için size söyleyebileceğim şu: Türkiye'de iyi durumdaki müzisyenler neyse ben de Ermenistan'da oyum. Ancak bunu söyleyebilirim. Yesmeyen evet. gidem Zeki Müreyi Ben sadece Zeki Mürenin adını Ay, biliyorum. O vur şat mezmut şat sirvats yerkice ofkerlaselen. Havanum en yev asmen şart mi Ermenistan'da belli bir şöhreti var Zeki Müren'in. Herkes onu çok iyi bir müzisyen olarak tanıyor, takdir ediyor, beğeniyor. Ben sadece onu duymuşum. Yev yes e, yelnelov ait hargankiz batvitz vodint şart siletin e, yere hissun yot tvin hissun yot tvin tvin int ...hatuk koçum... ...jovtagan artistik koçum... Sadece şunu söyleyebilirim... ...orada bana verilen önemin... ...belki en büyük göstergesi... ...1957 yılında bana verilen... E, ...halk sanatçısı... ...ünvanıdır. Teşekkür ederim. Evet ben tekrar... ...tekrar tekrar buraya kadar geldiği için... ...ve sesini duyurduğu için... ...Türk dinleyicisine ilk kez... ...belki merhaba de, e, dediği için... E, ...kendilerine çok çok teşekkür ediyorum... E, ve sevgili dostları konserlere Perşembe ve Cuma akşamı ayrıca Salı akşamı kendi solo konserine bekliyorum ve son şarkımızı yine e, Ohannes Badalyan'dan dinliyoruz Müzik Evet Ohhannesi Badally'ı dinliyoruz fondda ama ne yazık ki ben üstüne konuşmak durumundayım bir hafta sonra görüşmek üzere hoşça kalın diyorum sizlere ve telefonları tekrar hatırlatıyorum program sonrasında doğrudan bana ve sevgili paket aracılığıyla Ohanis Madalyana ulaşabilirsiniz 296 23 89'dan 92'ye kadar bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler saygılar teşekkür ediyorum <gülüyor> Karım ne am o kaydu, sihir harma takşik ne din ama ne çu, gel çantu çantiyi atanız darluma ne du, du payda bez du zaitete ni da bi chotterpa e